Herkese günaydın. Programımıza Gaziantep'ten İrem Ölmez'in vakıf üniversitelerinin kapatılması ile ilgili kampanyasıyla başlıyoruz. Vakıf bünyesindeyken sahip olduğumuz haklar devlet üniversitesi bünyesine geçerken kaybedeceğimiz haklar var. Bizler üniversite gençliği olarak daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek için çoğumuzun ailesinin zor şartları katlanarak yüksek meblağda paralar yatırıp okumamızı sağlamaya çalışmaktalar. Buna binaen en düşük lisans ücreti yıllık 11 bin lira ödeyerek daha iyi şartlarda, yabancı dil yani İngilizce esas alınarak mevcut üniversitemizde eğitim görmekteydik. Ancak oluşan yeni şartlar münasebetiyle vakıf üniversitemiz devlet üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesi'ne bağlanmış bulunmakta. Mevcut Gaziantep Üniversitesi bünyesinde birçok alanda İngilizce eğitim veren bölümler bulunmamakta. Vakıf Üniversitesi bünyesinde eğitim görürken mevcut sosyal ve eğitim haklarımız ne kadar korunacak? Yabancı dilde yani İngilizce'de eğitime devam edilmeyecekse bizden istenecek olan para meblağında indirime gidilecek mi? Eğitime Türkçe devam edilecekse neden para vereceğiz ve yanı sıra devlet üniversitesine her yıl vereceğimiz avuç dolusu para nereye gidecek? Hali hazırda devlet üniversitesi bünyesinde bulunmayan siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi bölümler açılacak mı ve hangi dilde açılacak? Hali hazırda devlet üniversitesi bünyesinde okumakta olup devlete bağlanan zirve üniversitesi yerleşkesinde eğitim görecekleri iddia edilen öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilecek mi? Eğer edilmeyecekse aynı şartlarda okumak zorunda bırakılan bizler neden devlet bünyesindeki üniversitede paralı eğitime devam edeceğiz? Soru ve beklentilerimize Türkiye'nin üniversite gençliği olarak en kısa zamanda cevap verilmesini diler. Değişimin kişiselleştirilerek geleceğimizin karartılmamasını umut ediyoruz diyor Ölmez bu kampanyasında. Bine yakın kişinin imzaladığı kampanya hızla büyümeye devam ediyor. Kampanyaya imzalarıyla destek verenlerin de seslerine kulak verelim burada. Yasemin Develi imza atanlardan biri. Farklı imkanlarda aynı ücreti ödemek adaletli değil. Üstelik bir de hem mağdur olduk hem de damgalandık diyor Develi. Fazilet Tatar da neden kampanyaya destek verdiğini şu sözlerle açıklamış. Çünkü mağdur olduğumuzu ve aynı kalitede eğitim alamayacağımızı düşünüyorum. Yağmur Özgür Güven ise Kayseri'de yaşanan hayvan hakları ihlaline dikkat çekiyor. Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz ev hayvanları bakım evinde bakıcının canlı hayvanları doldurdukları çöp bidonundan alarak iğneyle öldürüp başka bir çöp bidonuna attığı Fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştır. Yıllarca Kayseri Barınağı'nda yöneticilerin emriyle köpeklerin iğne ile öldürülüp toplu olarak gömüldüğü duyumları alınmaktaydı. Daha önce gerek oraya gönüllü sokulmaması ve gerekse bakıcılar tarafından hayvanların öldürdükleri duyumları alındığı konusunda belediyeye defalarca müracaat edilmesine rağmen belediye hiçbir önlem almamıştır. Hayvan Hakları Konfederasyonu ve diğer hayvan koruma ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bakım evinin gönüllülerin kolayca ulaşabilecekleri daha yakın ve düz bir araziye taşınması talepleri defalarca reddedilmiştir. Kayseri Belediye Başkanı ve öldür emrini veren yöneticiler hakkında soruşturma açılıp İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'na ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesini, tüm çalışanların ifadelerinin alınmasını, emir verenlerle eşkalleri belli kişi hakkında görevi kötüye kullanmaktan adli ve idari işlem yapılmasını, belediye bakım evinde bulunan hayvanların belediyeye ait olması nedeniyle sahipli konumunda oldukları ve TCK'ya göre mal kapsamında olmaları nedeniyle Köpekleri öldüren bakıcının TCK'ya göre yargılanmasını, bu kişinin bakım evi görevinden derhal uzaklaştırılmasını, barınak görevlilerinin tümünün derhal değiştirilmesini, bakım evi veterineri, veteriner işleri müdürü, barınak yöneticileriyle ilgili daire başkanı hakkında ve öldürmelerden haberdar oldukları konusunda duyumlar alınması nedeniyle soruşturma açılması Yeminli ifadelerinin alınması, adli ve idari işlem yapılmasını, köpekleri öldüren bakıcı ve bilgisi olduğu duyumları alınan sorumlu yöneticilere 5199 sayıları hayvanları koruma kanunu gereğince de soruşturma açılmasını ve öldürülen hayvanlar için Kayseri Belediyesi ve başta köpekleri öldüren kişiler olmak üzere ayrıca idari para cezası verilmesini aynı zamanda narkotik ilaç sınıfına giren bu psikotropik ve narkotik veteriner tıbbi ürünlerinin bu kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tabi olduğu ve bu ürünlerin sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği açık olmasına rağmen belediye görevlisi, TCK 188 ve 193. maddeleri ihlal etmiştir. Bu nedenle de uyuşturucu ilacı kullanan bakıcı ve yöneticiler hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma açılmasını, bakıcının uyuşturucu ilacı kullanarak köpeklere öldürmesinde iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ihlal edilmiştir. Bu konuda denetim yapmayarak görev ihmalinde bulunan Kayseri Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ile o birime bağlı çalışan iş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü hakkında soruşturma açılmasını, Kayseri Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu'nun olağanüstü olarak toplanıp Kayseri Belediyesi Bakım Evi ve Hayvanat Bahçesi çalışmasını görevli veteriner ve elemanlarının durumunu ve daha önemlisi dağ başına gözlerden ve kontrolden uzak hayvanların rahatça öldürüldükleri bu bakım evinin ulaşımı kolay bir yere taşınmasının görüşülmesini ve kararı altına alınmasını talep ediyorum diyor. Güven bu son derece açıklayıcı kampanyasında. Gökçeada Yıldız Koyun'da yer alan doğal sit alanındaki volkanik kayaların parçalanıp üzerine konteyner yerleştirildiğine dair bir kampanya yeniden hareketlenmiş durumda. Her ne kadar TÜDEV henüz bu kampanyayı imzacılarına Change.org'da bir karar verici hesabı vasıtasıyla resmi duyuru yapmamış olsa da kendi internet sitesinde bir açıklama yayınladı. Buna kulak verelim özetle. Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkı TÜDEV'in girişimiyle 1999'da Yıldız Koyun'da kuruldu ve resmi statüye sahip. TÜDAV olarak koruma bölgesindeki ziyaretçilere alternatif bir ekoaktivite sunmayı amaçladık ve bir sualtı politikası oluşturuldu. Avrupa'da onlarca örneği olan bu patika Türkiye'de bir ilk uygulama. Konteynerin konduğu yerse projeyi hayata geçirmeden çok daha önce düzleştirilmiş bir alan. Dolayısıyla konteyneri yerleştirmek için hiçbir kaya patlatılmamış, çevreye hiçbir şekilde zarar verilmemiştir. Yıldız Koy çok özel bir jeolojik yapıya sahip, konteyner tamamen taşınabilir bir yapı. Nitekim 15 Eylül'de de kaldırılacak. Dileğimiz ve hedefimiz ileride koyla ve yerel mimariyle daha uyumlu bir yere kavuşmak. Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Kaymakamlığı faaliyetlerimizden haberdar ve bize desteklerini sürdürüyor, diyor TÜDAV. Sanırım bu aşamada yapılması gereken bu kampanyaya imzalarını atanların TÜDAV'a şartlı bağışla yeni ve uyumlu bir koruma ve tanıtım binası için destek olmalı ve bu konteynerin doğaya uygun bir yapıyla bu patika için değiştirmesi. Ve son olarak Avustralya'ya uzanıyoruz. Kampanyanın sahibi Jamie Terry, Anderson ailesinin ülkedeki sağlık sistemiyle yaşadığı sorunlara dikkat çekmiş. Terry Anderson ailesinin henüz 1 yaşında olan kızları Eliza, Kısacık hayatında birçok sağlık problemiyle mücadele ediyor. Aile eliseye el sağlık sigortası yapmak istediğinde ise küçük kızın birçok sağlık sorununun kapsam dışında bırakılması durumu ortaya çıkıyor. Bunun üzerine aileyi tanıyan Terry Change.org üzerinden bir kampanya başlatmış. Sağlık sigortalarındaki seçmeni hizmetin kaldırılmasını talep ediyor. Sigorta şirketlerinin hastalara yardımcı olmamak için elinden geleni yaptığını ekliyor sözlerine kısa sürede 2000 ne yakın kişi imzalamış. Gerçekten bu sigorta kapsamına alınmayan önceki sağlık problemleri çok ciddi bir sorun. Böylece programımızın sonuna geldik. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan, Uygar Özestim. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.